yahlukuma yasha ve huvel alimul kadir. Allah dilediğini yaratan dır. O alimdir, kadirdir buyurur. Ve yine Nisa suresi 70. ayeti kelimesinde Allah azze ve celle ve kefe billahi alima. Allah anim yani bilen olarak yeter. Yine diyor ki Allah azze ve celle zelike takdirul alim bu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 Muhakkak ki Rabbim ilim olarak her şeyi kuşatmıştır. Yani bu ne demektir? Hiçbir şey ama hiçbir şey Allah Azze ve Celle'ye gizli kalmaz. Efalatetede <gülüyor> kerun. Öyleyse hala düşünüp öüt almayacak mısınız buyurur Allah Azze ve Celle. Ve ne diyor ki Rabbene vesiğte kulle şeyin rahmeten ve ilme. Rabbimiz sen rahmetle ilim olarak her şeyi kuşattı. Yine Taha Suresi 98 Caiyeti kelimesinde inna ilahukum Allahu ladin ila ilaha illahu muhakkak ki sizin Rabbiniz kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Vasi'a kulle şeyin ilme. Her şeyi ilmiyle kuşatmıştır Allah her şeyi binandır. Ve yine Allah azze ve celle ilmiyle her şeyi kuşattığını beyan ediyor. İnallah bima yaamelun muhit muhakkak ki onların yaptıklarını Allah kapsamıştır, yaptıklarını bilir. Ve yine vakane kana rabbi bima taamelun muhit muhakkak ki Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır. Yani bilmektedir. Yine Allah azze ve celle ilminin gizli, açık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 onlar içlerine gizlediklerini de, açığa vurduklarını da Allah'ın bildiğini bilmediler mi? Akletmediler mi? Ve ne diyor ki Allah Azze ve Celle, <Sessizlik> İster açığa vurun, ister gizleyin, içinizde saklayın, muhakkak ki Allah hepsini bilendir. Ve ne diyor ki bu Nah'ın suresi 19 ve yine Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 78. ayeti kerimesinde,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 görendir. Yine diyor ki Hucurat Suresi 18. ayet kelimesinde ve Hucurat 16'da diyor ki Allah Subhanahu ve Teala vallahu ya'lemu ma fi's semawati ve Göklerde olanı da yerde olanı da Allah azze ve celle bilir. Vallahu bi şeyin alim. Allah her şeyi bilendir. Yine Allah Subhanahu ve Teala gaybın anahtarlarını sadece kendisinin bildiğini beyan ediyor sahna o tarafa. Diyor ki Allah azze ve celle "Ve indehu mafatihul gaybi la ya'lemuha illa hu." Gaybın anahtarları sadece Allah'ın elindedir. Onu yalnızca Allah bilir. "Ve ya'lemu ma fil barri vel bahr." Karada ve denizde ne varsa Allah bilir. "Ve ma tesqutu min varakatin illa ya'lemuha." Ağaçtan bir tane yaprak düşse muhakkak Allah onu bilir. Allah'ın ilmi dahilindedir. Vla habbat fi zulmati al-ardi, vla ratbin vla yabiz illa fi Bir tane tane, karanlıklarda veya yerde yaş ve kuru bir ne varsa hepsi de Allah'ın katında levhi mahfuzdadır. Hiçbir şey. Ama hiçbir şey Allah Azze ve Celle'nin beyan ettiği gibi düşen bir yapraktan dahi nedir? Allah Azze ve Celle haberdardır, avru bilendir. Allah Subhanahu wa Teala En'am suresi 59. ayet-i kerimesinde. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle Lokman suresi 34. ayet-i kerimesinde. İnnellâhe indehû ilmus sâahdû. Kıyametin ne zaman kopacağı saati... Kimin elinde yalnızca Allah Azze ve Celle'nin katındır. Yalnızca o bilir. Vaynezilul gaite yağmuru ancak Allah indirir. Vay alemu mafil arham rahimlerde olanı Allah bilir. Kız mıdır, erkek midir, sakat mı doğar, düzgün mü doğar? Vam tedri nefsun mada teksi bu gada kişi yarın ne kazanacağını bilmez. Hayır mı elde edecek, şer mi elde edecek ne kazanacağını bilmez. Vam tedri nefsun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 siz de o hacetinizi almaya, o hacetinizi görmeye gidersiniz. Allah da sizin orada hacetinizi alır. İnna Allah'e Aliyun Allah bilendir, haberdar olandır. Yine diyor ki Allah Azze ve Celle. Allahu ialamu ma ta'amilu kullu untha, wama tghidul arhamu ma tazdat. Allah diyor bir kadının neye kabe kaldığını en iyi bilendir. Onun eksilttiğini de fazlalaştırdığını da bilir. Yani bir çocuk doğumundan önce mi dünyaya gelecek sakat olacak veya düşük olacak veya tamamlayıp düzgün bir şekilde doğacak eni Allah bilir. Ve kulu şeyindehu bir miktar her şey Allah'ın katında bir kader iledir. Alimul gaybi ve Şehadeti Kebiru Mutaal yüce ve büyük olan Allah Azze ve Celle gaybı ve Gözükeni, gözükeni de gözükmeyeni de bilendir Allah subhanahu Teala ve Ra'd suresi 8 ve 9. ayeti kelimesinde. Kardeşlerim hiç şüphesiz daha önceki Allah Azze ve Celle'nin esma-ül hüsnası ile alakalı isimleri şerh ederken insanın üzerindeki bazı etkilerinden tesirlerinden bahsetmiştik.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 alim. Allah her şeyi bilendir. Allah bize ne yapacaksanız Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yünlere ne yapacaksanız bilir. Allah her şeyi bilendir. Allah her şeyi bilendir. Allah